Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestaferu ve naûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillehû fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâde leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resûlüh. Eimme mâ bat fe inne estekal hadîs kitâbüllâh. Ve xaira al-hadiha de Muhammedin sallahu alaihi ve şer al-umur muhtesatı ha ve kulla muhtesat bin dağa ve kulla dağa tin ve kulla daleletin filnar. Tefsir dersimizde Nisa Suresi 74. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor: O halde dünya hayatını ahiretle satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Her kim Allah yolunda savaşır da öldürülür ya da galip gelirse yakında ona çok büyük bir ecir vereceğiz. Said Bin Cübeyr dedi ki, Müşriklere karşı Allah'a itaat yolunda savaşır. Düşman tarafından öldürülen veya müşriklere karşı zafer kazanan kişiye cennette yeteri kadar mükafat vereceğiz. Burada Allah Teala müşriklerle cihad edip savaşırken ölen veya öldürülen kişileri mükafatla ortak kılmıştır. 75. Ayet Size ne oluyor da Allah yolunda ve mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz? Onlar ki Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, katından bize bir veli gönder, bize katından bir yardımcı gönder demektedirler. İbn Abbas radiyalarına diyor ki ben ve annem de bu mustazaf olanlardan idik. Mücahit dedi ki müminlerin Mekke'de bulunan mustazaf müminler için savaşmaları emredilmiştir. Yani o, o sırada Medine'ye hicret etmiş olan e, müminlere Mekke'de bulunan ve eziyet altında kalan, zulmedilen e, müminlere yardım için, onlar için savaşmaları emredilmiştir. 76. Ayet İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafir olanlar ise tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın velileriyle savaşın. Muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır. Katade dedi ki, teyavutun yolunda savaşmaktan kasıt, şeytan yolunda savaşmaktır. Mücahit de şöyle dedi, İbn Abbas R.A. dedi ki, şeytanı gördüğünüz zaman ondan korkmayın ve üzerine saldırın. Zira Allah Teala şüphesiz şeytan hilesi zayıftır buyurur. Şeytan bana bazen, bunu Mücahit söylüyor, bana bazen namazda görünürdü, İbn Abbas'ın bu sözünü hatırlayıp üzerine gittiğimde yok olurdu. Yani insanın cinlerden, kendisine musallat olacak şeytanlardan, korkmasına gerek yok. Bilakis üzerine gitsin diye yönlendiriyorum Mücahit Rahimullah. Burada tabi Allah yolunda savaşmak ve tağut yolunda savaşma meselesi Allah'ın kelimesi, Allah'ın dini, sahih dini, tevhid yücesin diye savaşan, bu yolda mücadele edenler ile bunların karşısında olanlar, yani şeytanın yolunda savaşanlar bidatler uğrunda, şirk uğrunda, küfür uğrunda savaşanların hepsi bu kapsama girer. 77. Ayet Kendilerine ellerinizi çekin, namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Onlara savaş yazıldığında içlerinden bir grup Allah'tan korkar gibi veya daha şiddetli bir korkuyla insanlardan korkarak Rabbimiz niçin bize savaşı yazdı? ''Bizi yakın bir süreye kadar ertelesen olmaz mıydı?'' dediler. ''De ki, dünya metaı pek azdır. Ahiret ise sakınan kimse için daha hayırlıdır. Doğrusu siz hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar dahi edilmezsiniz İbn Abbas radiyallahu anh'a'dan Abdurrahman bin Af anh ile bazı arkadaşları Nebi aleyhissalatü vesselam'a gelip elan Resulü müşrikken izzet içindeydik. Ancak Müslüman olduktan sonra zillete düştük.'' dediler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şimdilik bana affetme gemredildi. Onun için müşriklerle savaşmayın buyurdu. Daha sonra Allah Teala Medine'ye hicret etmesini takdir edip savaşa da izin verince bu sefer Müslümanlar savaştan geri durdular. Bunun üzerine Allah Teala bu ayeti indirdi. Halbuki Mekke dönemindeyken savaşmak istiyorlardı. Çünkü sıcağı sıcağına bir takım işkenceyle, zulümle karşı karşıyaydılar Dinlerinden dolayı bunu yaşıyorlardı. Fakat Medine'ye geçtiklerinde dünya ile ilgili işleri yola girdi. E, Mekke'deki o zulüm de kalmadı. Çünkü Medine'de o konuda refah edilir. Bu sefer kendilerine cihat yazılınca, yani farz kılınca, Mekke'deyken cihat edelim diye arzu edenler bu sefer geri kaldılar. Allah Azze ve Celle işte bu ayette bunları kanamak için indirdi diyor. Sütli diyor ki yakın bir süreye kadar kandaki yakın süre ölümdür. Nasıl geçiyordu? Bizi yakın bir süreye kadar ertelesen olmaz mı? Yani ne diyorlar? Demek ki yani Hasan el Basri de dünya meta pek az ayetini okudu ve dedi ki Dünyaya bu gözle bakabilen ve öyle yaşayan kimseye Allah rahmet etsin. Yani dünya metanını az görüp bu şekilde yaşayan kimseye Allah rahmet etsin. Başından sonuna kadar dünya hayatı kişinin uyuyup rüyasında sevdiği şeyleri görmesi gibidir. Uyandığında rüyasında gördüğü şeylerden bir şey bulamayacaktır. Dünya hayatı böyledir diyor. 78- Her nerede olsanız sağlamlaştırılmış yüksek kalelere de kalelerde de olsanız ölümsüze yetişir. Onlara bir iyilik gelse bu Allah'tandır derler. Kendilerine bir kötülük dokununca bu senin tarafındandır derler. De ki hepsi Allah tarafındandır. O halde bu topluma ne oluyor da hiç söz anlamaya yanaşmıyorlar? Katader dedi ki ayette nimetlerinde musibetlerinde hepsinin Allah'tan olduğu ifade edilmiştir. Ebu Ali'ye diyor ki, bu ayet kişinin bolluk ve darlık halleriyle ilgilidir. İbn Abbas radıyallahu anh'a da, iyilik de kötülük de Allah katındandır. İyiliğe gelince bununla Allah seni nimetlendirir. Kötülüğe gelince Allah seni bununla müptela kılar. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'a, ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin arkasındaydım, bana şöyle buyurdu diyor. Ey delikanlı, ben sana bazı uslar tavsiye edeyim. Allah'ın emirlerine sarıl ki Allah da seni korusun. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet et ki Allah'ı karşında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Bir yardım talep edeceğin zaman yine Allah'tan talep et. Şunu da iyi bil ki, bütün ümmet sana bir fayda vermek için bir araya gelse, ancak Allah'ın sana takdir ettiği usta fayda verebilirler. Yine bütün ümmet sana zarar vermek için bir araya gelse, ancak Allah'ın sana takdir ettiği usta zarar verebilirler. Artık kalemler kaldırılmış ve sayfelerin mürekkepleri kurumuştur. Bunu Tirmizi, Hakim, Ahmet, Ebu Yala ve Taberan'ın sahibi isnatta rivayet ediyorlar. 79. Ayet Sana iyilikten ne gelirse Allah'tandır, kötülükten sana ne gelirse nefsindendir. Biz seni insanlara bir Rasul olarak gönderdik. Şüphesiz ki hakkıyla şahit olarak Allah yeter. Ebu Salih dedi ki, ayetin anlamı başına gelen sıkıntılar kendi yaptıkların yüzündendir. Bu yaptıklarına karşılık böylesi bir sıkıntıyı ben sana takdir edeyim. Ederim demektir. Ebu de bu ayet iyilikler ile kötülükler hakkındadır demiştir. Ebu Hürer'e Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Erkek olsun, kadın olsun, mümin Allah'a günahsız olarak kavuşuncaya kadar kendisinden, çoluk çocuğundan, malından bela eksik olmaz. Yani bu ee, salihlerden bile olsa keşi, hatta nebilerden bile olsa, yani peygamberlerden bile olsa, bunların başlarına gelenler, musibetler kendi yaptıkları yüzündendir. Yani peygamber dahil olsa. Daha önce Musa Aleyhisselam'ın e, fitnelere uğratılması, bir takım müptanlardan geçirilmesindeki inceliği anlatmıştık İbn-i Abbas gelen rivayette. Yani yani e, Peygamberlerin sigaya çekildiği, fitneye uğratıldıkları huslar bizim hiç önemsemediğimiz meseleler. Yani bizim çok önemli görmediğimiz meseleler. Mesela şöyle anlatırlar. Kişi, işte süt içtim de karnımı ağrıttı. Bu aslında gafletle söylenen bir sözdür. Ama peygamberlerde bundan dahi sorunlu tutulma vardır. Buna benzer şeylerden dahi. Sorumlu tutulma vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu yüzden kalbimi bazen gaflet, perdesi örter de ben Rabbime 70 defa veya daha fazla istiğfar ederim buyuruyor. Yani e, peygamberler de dahi böyle, salihler de böyle. Dünyada musibete çekilmesi, yani musibete uğraması kulun demek ki hayırına bir bakımdan. Mümin kul için bu bir müjde. Çünkü mümin kulu için dünyada başına gelen sıkıntılar kefarettir. Onun için arınmadır, temizliktir. Allah Azze ve Celle'nin huzuruna tertemiz varması ve cennette üstün derecelere kavuşmasına vesile olacaktır bu durum. Ama kafire gelince o musibet bile çekse yani dünyada bir takım musibet yaşasa bile e, ahirette onun bir alacağı yok. O dünyada bazen yaptığı zulüm ve taşkınlıklara karşılık olarak dünyada da musibete uğratılabilir. Veya kendisine yani kul haklarından dolayı musibete uğratılabilir. Ama Allah'ın haklarıyla ilgili olan hususlarda isyan etmesine rağmen, günahkar olmasına rağmen o kimseye Allah Azze ve Celle imkanlar verebilir. Pek çok ayette Allah Azze ve Celle buna karşı uyarmış. İşte onların imkan sahibi olmaları seni üzmesin. Onların işte e, arzda dolaşıp durmalarına göz dikme, yani onların imkanlarına göz dikme diye, Allah Azze ve Celle müminleri uyarmıştır. Müslim'de gelen rivayette, dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir buyuruluyor. Yani dünyada mümin ne kadar nimet içerisinde olursa olsun, eğer zenginlerden, sıhhatlilerden, kendisine imkan verilenlerden kimse dahi olsa, cennete karşı dünya her halkarda onun için bir zindandır. E, kafirin ise cennetidir ne kadar musibet görse dahi kafir yani dünyanın en çok e, musibet gören kafiri bile olsa o ahirette göreceği azaba göre bir nevi cennette gibidir dünyada bu bakımdan dünya ahiretin tarlası e, bazen kevni takdir yani e, kul belasını aramaz yani araması gerekmez belasını yani hasta olmaya çalışmaz. Ama hasta olduğunda tedaviyi terk edebilir. Yani Rabbinden bir temizlik dileyerek tedavi olmayabilir. Ama hasta olmaya çalışmaz. Hasta olmaya çalışması caiz değildir. Ama Allah takdir ederse, onu hastalandırırsa, musibet verirse bundan dolayı sabrına karşılık ecir vardır. Allah'ın takdirine rızasından dolayı ona ecir vardır. Ne bileyim çoluğunun çocuğunun ölmesine sebep olabilecek şeylere itmez bu caiz değildir zaten kendisine ki öyle olsun da ben sabredeyim diye yani belasını aramaz arayamaz ama Allah yazmışsa böyledir kişi fakir olmaya çalışmaz ben illa fakir da sabredeyim böyle bir yol yok bilakis İslam'da farzlara dikkat ederseniz bir kısmı malla ilgilidir mesela zekat malla ilgilidir Allah farz kılmıştır hac kısmen malla ilgilidir Allah farz kılmıştır. Bazı ibadetler malla ilgilidir. Ramazan orucu, namaz sıhhatle ilgilidir. Yani bu gibi nimetleri kul kaybetmek için uğraşamaz. Bilakis bu nimetleri Allah'a itaat yolunda, ibadet yolunda kullanmak durumdadır. Ama Allah da alırsa bu nimetleri kendisinden mahrum ederse, bu sefer o anın fıkhını yaşar. O anda kendisine ne düşüyorsa, fakirse fakirliğin hakları neyse, zenginse zenginliğin hakları neyse... Bunları yerine getirmeye çalışır. Yani bu Allah'ın takdiriyle, şer'i takdiriyle, kevni takdirini e, nizami bir şekilde yürütme meselesidir. Dünya imtihanı bundan ibarettir. Kevni takdir, bela ile gelir, musibette gelir veya nimetle, bollukla gelir. Bu Allah'ın dilemesindedir. Şer'i takdir ise, yani Allah'ın kullara yazdığı, emrettiği şeyler veya yasakladığı şeyler, e, sen bunlara riayet edersen, e, kevni olanlardan sen mesul olmazsın. İşte Allah bazen kulun hataları sebebiyle, diliyle yaptığı hatalar, eliyle veya gözüyle, organlarıyla, ağzalarıyla, kalbiyle yaptığı hatalar sebebiyle bazı musibetlere, hastalıklara uğratılır ve bu kendisi için temizliktir. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hasta ziyaretinde hastalara söyleyecek duayı ''Tahurun, la be'se tahurun inşallah'' diyor. Yani sıkıntı yok, sorun yok. İnşallah bu bir temizliktir buyuruyor. Hasta ziyaretinde söylenecek bir dua olarak. Bu bir temizlik inşallah. 80. ayet. Kim Rasûle itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiş olur. Her kim de yüz çevirirse biz seni onlar üzerine muhafız olarak göndermedik. Evet burada. Men yutîir Rasule, fakat eta Allah. Yani Rasule itaat eden. Allah a itaat etmiş olur. Allah azze ve celle burada Resule itaatin kendisine itaat gibi olduğunu söylüyor. Yani bağlayıcılık bakımından, mutlaklık bakımından bir fark olmadığını, itaat konusunda bir fark olmadığını açıkça bildiriyor. İbn Ömer diyor ki, asaptan bir grupla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yandaydık. Bir ara bize "Benim Allah'ın sizlere gönderdiği bir Rasul olduğumu biliyorsunuz değil mi?" buyurdu. Biz evet biliyoruz dedik. Allah Teala'nın kitabında bana itaat edenin Allah'a itaat etmiş olacağını indirdiğini de biliyorsunuz değil mi diye sorunca elbette şehadet ederiz ki sana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Sana itaat de Allah'a itaattendir dedik. Buyurdu ki, bana itaat etmeniz Allah'a itaat etmeniz demektir. İmamlarınıza itaat etmeniz de bana itaat demektir. Onun için onlar oturarak size namaz kıldırsalar, siz de hepiniz oturarak namaz kılın. Yani namazdaki imamlar eğer imam oturarak kılıyorsa siz de oturarak kılın. İmamlar ayakta kılıyorsa siz de ayakta kılın. Ondan önce bazı tariklerinleri ziyadeler geliyor. Ondan önce rükûya eğilip kalkmada, secdeye gitmede imamdan önce hareket etmeyin diye de uyarıları var. Evet bu Adil Şerif bu şekliyle İbnü'l Münzir'in tefsirinde ve Hatib'in tarihi Bağdat'ında geçiyor. 81. Ayet İtaat derler. Senin yanından ayrıldıkları zamanda onlardan bir grup geceleyin senin dediğinin aksini kurar. Halbuki Allah geceleyin ne kurduklarını yazıyor. O halde onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et. Şüphesiz vekil olarak Allah yeter. Kata'da dedi ki Allah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e gündüz vakti söylediklerini gece vakti değiştirmek değiştirmelerini yazmaktadır. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gündüz itaat sözü veriyorlar. Gece vaktinde de başka şeyler kuruyorlar. Çünkü Medine dönemi artık nifahan ortaya çıktı. Münafıkların bir araya girdikleri bir ortam. Şimdi bu tuhaf bir imtihan. Yani münafıklarla imtihan çok tuhaf bir imtihan. Çünkü bazen samimi müminlerden Sıcaklığı göremeyebiliyorsun. Yani öyle cana yakın konuşmalar, laflar hani hoşuna gitmeyen laflar gelebiliyor. Allah'a samimi kullardan. Ama münafıklar yağcı, iki yüzlü, senin hoşuna gidecek şeyler söyler ama hep arkası boş. Yani Allah azze ve Celle, e, kuru kurma kütüklerine benzetiyor ya ama görünüşleri hoşuna gider konuştuğu zaman dinlersin, dinlemek istersin. Yani güzel şeyler konuşur, hoşuna giden şeyler konuşur, duymak istediğin şeyleri konuşur. Ama samimi müminler böyle olmaz çoğu zaman. İster istemez sana güzelce konuşan kimselere gönlün akar. Yani insan tabiatına, fıtraten böyle bir şey vardır. Dolayısıyla yağcı, ikiyüzlü, riyakâr davranan münafıklara kalbin akması insanın tabii bir meylidir bir yerde. Buna karşı dikkatli olmaya bir ee, yönlendirme var. Ve Allah Azze ve Celle şuna işaret ediyor. Tevekkül. Tevekkül sadece Allah olsun. Çünkü senin etrafında, çevrende, yakınlarında, dostlarında sana destek olan, yardım eden, iyi günde, kötü günde senin yanında olan birileri olduğu zaman Allah'a tevekkül zayıflayıp da bunlara e, bel bağlamaya dönebilirsin. İnsan da böyle bir tevekkül zafiyeti meydana gelebilir. Mesela bizden olmayanlarda bu konuyu işlemiştik tevekkülle ilgili olarak. Dağlama meselesinde, tevekkülden uzaklık, mesela tedavi meselesinde. Bazen insan ilaçlarla, mesela tedavi olma ile ilgili Bakın ne kadar ince bir nokta esasında bu. Tedavi olmak caiz. Allah Resulü de izin vermiş. Ey Allah'ın kulları tedavi olabilirsiniz. Allah e, devasını indirmediği bir dert yaratmamıştır diyor. Tedaviye izin var ama terk etmek daha fazla etti. Neden daha fazla etti? Allah'a tevekkül duygusunun kaybolmaması için. Yani Allah'ın tevekkülle de birleşmesinin kaybolmaması için. Çünkü insan başardığında ardında ilaç alırsa, herhangi bir sıkıntısı olduğunda birilerine gidip sürekli onlardan yüz bulursa yani hep bu imkanları yani Allah'ın dışında Allah'ın vesile kıldığı kimseler vasıtasıyla bunları yaptığı zaman gaye unutulup bazen insan vesilelere doğru akar. Yani tabiatında böyle bir meyil vardır. İşte bu ayette de insan gücü bakımından, insanların desteği, sözleriyle desteği maddi manevi destekleri bakımından etrafında bu tip insanlar olunca her ne kadar içlerinde güvenilir insanlar olsa dahi, güvenilmez olan insanlar da var. Sen tedavi olduğun zaman, ilk başlangıçta tevhid üzeresindir. Ama zamanla o hale gelir ki, doktor sana mesela alkol içeren ilaç yazıyor. Kendin için değil, çocuğun hasta. parı, takır takır öksürüyor. Öksürük şirukların çoğu alkollü. Üzerinde yazıyor zaten alkol bulunuyor diye. E yazıyor şimdi, antibiyotik yazıyor, alkollü. Misal olarak veriyorum bunu. Şimdi eğer bu tevekkül duygun ilaçlara bel bağlama gibi şeylerle zayıflamışsa, şu imtihanı çok zor aşarsın. Kullanmayacaksın. Neden kullanmayacaksın? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü tedaviye cihaz verdiği gibi şunu da söylüyor. Allah haram kıldığı şeylerde sizin için şifa yaratmamıştır. Ama doktorlar böyle diyor. Bazen bira tavsiye ediyorlar bazı hastalara. Veya böyle içki gibi haram kılınan şeyler tavsiye edebiliyorlar. Hatta onunla geçin, batıl yollarla. Çocuğu olmuyor adamın, senelerce çocuğu olmuyor. Çocuk hasreti içlerinde büyüyor. 10 sene, 20 sene çocukları olmuyor. Bunlara her taraftan şey geliyor. İşte falanca yerde bir su varmış, falanca yerde bir şeyh varmış veya büyücü, cinci varmış. E bu da öğrenmiş olmasına rağmen yaşadığım için biliyorum bazılarına tevhidi anlattığımız halde zahafa düşüyor, gitmişler falanca yerde okutmaya falan. Yani böyle tuhaf batıl işlere girişiyorlar. Yani eğer Allah'a tevekkül zayıflarsa, Allah'ın sana vesile olarak kıldığı eşyalar, varlıklar sebebiyle gönlün bunlara doğru kayarsa tevekkül duygusu, tevekküldeki tevhid, zayıflarsa, yani tevhidde eksilin olursa, insan bu eksilmeden e, dolayı şirke kadar varabilir Allah korusun. Şirkin aslını araştırdığınız zaman yani sığıra tapanlara bakın. Ateşe tapanlara bakın. Güneşe tapanlara bakın. Allah'ın dışındaki varlıklara, putlara, putlara, Bunlara, tapanlara baktığınızda neden bu insanlar şirketi düşüyor? çok mu zekalılar? Yani o kadar ahmaklar ki öküze tapıyorlar dersiniz. Öyle değil. Bunlar e, toplum olarak Allah'ın bize vesile kıldığı şeyleri gaye haline getirmişlerdir. Yani sufilere kızmayın bu manada. Peygamber'e tapıyorlar veya şeyhe tapıyorlar. Öküze tapanlardan aslında hiç farkları yok. Acımak lazım. Niye? Çünkü Allah bunları mesela diyelim öküzü bir bereket vesilesi olarak yaratmış. O toplum öküze tapıyor o yüzden. Ateş. Büyük hayırların kaynağı. Yani Allah onu pek çok hayra vesile kılmış ateşi. Güneşe hakeza böyle. Peygamberler öyle değil mi? Peygamberler pek çok hayırlara vesiledir. Yani dinin tebliğinde... Allah'ın risaletinin ulaştırılmasına vesiledir Vesile. aman kimin vesilesi Allah'ın insanlara tebliğ ulaştırma vesilesi doktorlar kimin vesilesi Allah'ın insanlara şifayı ulaştırma vesilesi haplar ilaçlar böyle bunlar vesile şimdi insan burada yani Allah azze ve celle madem bana vesileli gönderiyor bunları ben de ibadetimi vesileli yapayım Dediği zaman işte bu düşünceye sapıyor. Yani Allah fakat sana gönderdiği hayrı, bereketi, ilmi, hidayeti hepsini vesileli gönderirken ibadeti sadece doğrudan kendisine istiyor. Hiçbir şey karıştırmadan. Allah bunu istiyor. Ama insan ne, nasıl yapıyor? Cebbarlık yapıyor, zorbalık yapıyor. Ya Rabbi sen bana vesileli gönderdin ben de sana ibadeti vesileli gönderiyorum. Sen bana bereketi öküz vasıtasıyla gönderdin, ben de öküze tapacağım. Sana kulluğumu öküze taparak ifade edeceğim. Onların düşüncesi bu işte. Ya Rabbi sen işte peygamber vasıtasıyla bana hidayeti gönderdin, ben de peygambere tapacağım. Yani peygamberden isteyeceğim, şefaat isteyeceğim ondan, vesile olarak sana ibadet edeceğim. Düşünceleri bu. Budistlere bakın, diğerlerine bakın, hepsinde aynı düşünce var. Ama asıl tehlike şu... Bizim kendimizi bazen tevhid ehli olduğumuzu zannederken, Peygamber Aleyhisselatü ve söylediği gibi, şirk ümmetim içerisinde, karanlık bir gecede, siyah bir karıncanın siyah taşın üzerindeki adımlarından bile gizlidir, diyor. E ne yapacağız yalan Allah'ın Resulü nasıl korunacağız, diyor. Şöyle dua edersiniz. Ya Rabbi, bildiklerimizden affını bilmediklerimizden sana sığınırız. Bilmediklerimizden bilerek işlediklerimizden tevbe ederiz. Yani bunlardan uzak durursunuz. Bilmeyerek işlediklerimizden de sana sığınırız diye e, kişinin yani bilmeden şirke düşebileceğini bildiriyor. Bakın bu insanın bilmeden düşebileceği handikaplar. Bu gibi şeyler sebebiyle yani dünyada Müslüman tevhid ehli bilinirken Allah Azze ve Celle yarın bir şirk ehli gibi suale çekebilir değil mi? Mesela riyakar sorguya çekilecek diyor. Ameliyle gösteriş yapan, Kur'an okudum yarabbi sen için diyecek, sen yalan söyledin denilecek, sen ne kadar güzel Kur'an okuyor desinler diye yaptım bunu ve sana bunu dediler karşılığını aldım, benden alacağım bir şey yok denilir ve cehenneme sürülür diyor. İşte cihad eden getirilir veya e, harcamada bundan zekat veren, sadaka veren kimse getirilir, hepsinde böyle. Bu e, Kitapların birinde şöyle bir misal görmüştüm, hoşuma gitmişti o zamanlar İhlas'la ilgili. Ebu Leysen Erkandi'nin kitabıydı galiba. Aynı şuna benzer, yani dünyadaki hükmü bakımdan Adamın biri işte sarraflar çarşısına bir keseyle girer, şıkır şıkır şıkır datır. Herkes der ki bu adam ne kadar zengin, orada forsunu gösterir yani. Ee, i̇nsanlar buna zengin gözüyle bakar, öyle takdir ederler, saygı gösterirler falan filan. Çarşıyı çıkar, keseyi boşatır, içi taşla doldur. Yani bunda hiçbir şey satın alamaz, karşılık bulamaz. Rüya ile amel eden böyledir diyor. Yani dünyada insanların beğendiği ameller sunabilirsin. Namaz kılarsın çok güzel, oruç tutarsın. Kur'an okursun, cihad edersin veya Allah için yapılması gereken ibadetlerle insanlar nezdinde bir mertebe kazanabilirsin. Ama sana hiçbir faydası olmayacak. Bu sadece dünya için. Yani çarşı çıktın mı taşları boşaltırsın ancak. Allah korusun. Bu sebeple bizim kalp amellerine de dikkat etmemiz lazım. İşte bu sebeple yani münafıkların çoğalması sebebiyle, yani Medine döneminde artık münafıklık çoğalıyor. Çünkü İslam izzet bulmuş ve göstermelik Müslüman olanlar var. Ve o kadar şeyler ki, yani Allah Azze ve Celle lahitlerinde öyle anlattığı için lafa gelince mangalda kül bırakmayan kimseler. E insanın gönlüne akıyor. Yani Müslümanlar biraz ikbal bulsun. Allah onların önünü biraz açsın, biraz imkan versin. O toplumlarda mutlaka münafıkların sayısı çoğalır. Fakat içi boş, arkası gelmeyen laf da çok güzel, görüntü de çok güzel. E, fakat bir fayda getirmeyen, bilakis daha çok zarar getiren kimseler. Zaten e, akabinde pek çok olaylar olmuştur. Münafıklar sebebiyle Müslümanlar pek çok yerde imtihan edilmiştir. O münafıklar sebebiyle de insanlar Müslümanlardan, samimi Müslümanlardan yüz çevirebilmişlerdir. Çünkü samimi Müslüman, dost acı söyler derler ya, senin eğerini, doğrunu söyler, hata ettiğinde yüzüne vurur, münafık böyle yapmaz. Münafık senin hatanı örter ki sen onun hatasına göz Öyle ister. Kendisi gibi olmanı ister hatta. Sen bir şeyi açık sözlükte söylediğinde yani alışveriş yapıyorsun mesela, malın kusurunu söyleyeceksin. Şimdi arkadaşın malını satıyor. Sen onun kusurunu biliyorsun. Ama o söylemiyor. Gizliyor. Sen biliyorsun. Satılırken diyorsun ki kardeşim bu mal kusurlu. Bir daha seninle muhatap olur mu? Küser darılır, darılır değil mi? İşte iman bunu gerektiriyor halbuki. Yani samimi Müslümanlık, samimi kardeşlik bunu gerektiriyor. Orada şöyle demen lazım. Allah razı olsun. Az kalsın. Ben ciddi bir günah düşecektim. Uyardın da beni bundan kurtardın diyebilmesi lazım. Ama bu çok zor bir şey. Nefslere de ağır gelir. Bundansa bir münafık çıkar oradan, kardeşim sen niye kardeşini satıyorsun der, işte İslam bu mu, güzel ahlak bu mu diye bir sürü de edebiyatla tam aksini süsleyebilir. Tıpkı bugün yaptıkları gibi. Yani kalp amelleri Allah ile ilişkiyi bozarsa, Allah ile ilişki zayıflarsa, insanlara tevekkül, eşyaya tevekkül, varlıklara tevekkül şekline dönüşürse Allah korusun, Bizim bütün değerlerimiz yerle bir olur. Hatta şirkin içerisine batarız da hiç farkında olmayız Allah korusun. 82. ayet Onlar hala Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? O Allah'tan başkas tarafından olsaydı elbette ki onda pek çok çelişki bulurlardı. İbn-i anh'a diyor ki asab kader meselesini tartışırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına aniden geldi. Tartışıklarını anlayınca öfkesinden yüzünden nar tanesi yarılmış gibi kıpkırmızı oldu. Biraz sonra onlara dedi ki, Bununla mı emrolundunuz? Veya bunun için mi yaratıldınız? Kur'an'ın bir kısım ayetlerini diğer bir kısım ayetlerle vuruşturuyorsunuz. Sizden önceki ümmetler ancak bu tip tartışma ile helak oldular. Bunu İbn-i ve Ahmet Sahip İsnab rivayet ediyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim, ee, çelişkilerin, tartışmaların, cedellerin malzemesi olacak bir kitap değildir. Bunda çelişki yoktur. Allah katındandır çünkü. Ee, ama Allah katından olmayan şeylerde, insanlar Allah katından olan vahyin dışında ölçüleri edindikleri için ihtilafa düşmüşlerdir. İhtilaftan çözümün de yine Allah Azze ve Celle kitabında göstermiş olmasına rağmen halen daha ihtilaf edilmesi çok tuhaf. Yani ihtilaf anında ne yapılır? Allah Azze ve Celle yolu göstermiş. Yani Allah'a ve Resul'e döndürün. ullemir çıksın aradan. Yani gerektiğinde itaat edilmesi emredilen şu Ullemr aradan çıkar. İlim ehli, mezhep mı diyorsunuz? Mezhep ehli de çıkıyor aradan. Yöneticiler mi diyorsunuz? Onlar da çıkıyor aradan. Hakimler kalılar mı? Onlar da çıkıyor aradan. Hepsi çıkıyor aradan. Sadece Allah'a ve Resul'e döndürün. İhtilaftan çıkmanın, kurtulmanın yolu bu. Ama siz bunu söylediğinizde mesela... Kardeşim bakın kıyas sebebiyle, rey sebebiyle, bunların işte dinde hüküm kaynağı edilmez sebebiyle ümmet fırka fırka. Yani sen bugün şu reydesin bir başkası da başka reyde. Adamlar hallerinden memnun ümmetin ihtilafı rahmettir diyor. Çok tuhaf. Yani ümmetin ihtilafı rahmettir bırak ihtilaf edersinler diyor. İhtilaf ediyor. Kardeşim madem ümmetin ihtilafı rahmet bana niye karşı çıkıyorsun? Beni hazmedemiyor. Ben sünnete göre amel ettiğimde beni hazmedemiyor. Hem ihtilaf rahmettir diyor. Ben sünnete göre kılıyorum namazı. Yani hadislerde nasılsa öyle kılıyorum ama beni çekemiyor. Kaldıramıyor yani. Hani rahmetti? Kendi söylediğiniz söze kendiniz ters düşüyorsunuz. Yani bunun nekane yolu Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği gibidir. Kim başka yol ararsa dünyasında batır, ahiretinde batırır. Dünyasını da batırır. Dünyada zaten çıkmazlara girip duruyoruz. Kim böyle ihtilaflara rağmen bir araya gelebilmiş? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayattaydı değil mi? Sahabe birlikti. Yek vücut. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra sahabe ne oldu? Ve hangi sebeple böyle oldular? Hangi sebeple? Yani kim diyebilir ki sahabenin ihtilafında şu ayet vardı, şu hadis vardı diye. Kim diyebilir? O şu hadise dayandı, şu şu ayete dayandı diye kim söyleyebilir? Bu değildi onların ihtilafı. Kendilerinin de söylediği gibi tamamen e, farklı reyler. İşte şimdi bile söylüyorlar değil mi? İçtihad ettiler, yanıldılar falan filan. Bak demek ki yani iştahat neticesinde oluyor bunlar reyle. ile. Hatta sahabeler kendi görüşlerine ait haricinde desteklemiyor Tabii. Şimdikiler destekliyor. Allah yardımcımız olsun. Yani mesele onların zamanında şu kadarcık bir yırtıkken bugün çok daha başka din edinilmiş halde. Ee, yani yapılacak çok iş var. Ee, ümmet çünkü 1400 senedir sürekli uzaklaşmaktı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi yani dert ortada, bela ortada. Allah Azze ve Celle'nin ümmet olarak bizi müptela ettiği şey ortada. Bunun teşhisi ortada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından. Teşhis ortada. Çözümü de ortada ama ne teşhise yanaşan var, teşhisi gören var, itiraf eden var, ne de çözüme yanaşan var. Ve e, bunlar bunlar Allah Azze ve Celle'nin kitabında belirttiği gibi aralarındaki çekememezlik yüzünden ihtilafa devam edip dururlar. Bu çekememezlik nedir? Kendi nefsimiz adına korkutuyoruz. Yani kendi nefsimizi korkutalım diye söylüyorum bunu. Birilerini kınamak için değil. Hak sevmediğim birisinden geliyorsa onu kabul etmemek için sürekli yokuşa sürmektir bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kibri tarif ederken böyle tarif ediyor. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez. Çok büyük bir tehdit bu. Sahabe de bundan ürküyor zaten. Ey Allah'ın Resulü diyor yani birimiz elbisesinin güzel olmasını ister, ayakkabısının güzel olmasını ister. Yani kibri bütün yönleriyle anlıyorlar. Zahiriyle, umumuyla anlıyorlar yani. Olması gereken de bu. Allah Resulü Aleyhisselatü da açıklamasını yapıyor. Asıl kibir diyor. Yani bu cenneme Sokan, cennete girmekten engel olan kibir, hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir, diyor. Gametun nas, Batarul hak ve gamatun nas. Bu iki ifadeyi birlikte zikretmesi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın, hakkı kabul etmemesi başı başına bir musibet zaten de. Bunu insanları küçümsemeyle birlikte zikretmesine ayrı bir hikmet var. Çünkü bazen küçümsediğin bir insan hakkı getirir. Ve sen ona karşı gibilenirsin. Bazen bir çocuk sana doğruyu söyler, vurursun toka ağzına. Zoruna gider çünkü. Ama hakkı söylemiştir. İşte peygamberlere de kavimleri işte bizim gibi insan, o da bizim gibi sokaklarda yiyor içiyor. bizden ne farkı var ki? Buna mı vahiy geldi? İşte en fakirimiz veya seçkinlerimizden birine gelmeli değil miydi? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında işte iki kabileden seçkin olanlara gelmeli değil miydi? En seçkin olanına gelmeli değil miydi? diyerek Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı daha düşük gördüler. Halbuki onu el emin olarak kendileri de kabul ediyorlardı. Yani bundan yalan çıkmaz, doğruluktan başka bir şey görmedik diye. Böyle kabul etmelerine rağmen hakkı söylediği zaman düşman oldular. Yani Büyük bir imtihan bu. Evet. Katade dedi ki Allah Teala'nın kelamında çelişkiler olmaz. Onun kelamı haktır ve içinde <gülüyor> batıl şeyler bulunmaz. Çelişkiler ancak insanların sözlerinde olur. Evet. Ve 83 Onlara güven ve korkuya dair bir haber gelse onu yayarlar. Oysa onu Rasule ve onlardan sonra yetki sahibi olanlara götürselerdi, onun iç yüzünü araştırabilenler istimbat diye geçer şeyde. Yani Arapça lafında yesden bitu nehu minhum o iç yüzünü araştırma diye tercüme ettiğimiz yesden bitun yesden bitun istimbat gelir istimbat işte derin bir yerden bir şeyler çıkarmak su çıkarmak gibi. E, lugavi olarak burada Allah Azze ve Celle'nin kuluna fıkıh, derin anlayış ilmi anlayış nasip etmesi sebebiyle Allah kulunu sevdiği zaman ona dinde fıkıh nasip eder buyuruyor ya hayrını dilediği kulun bu anlayış sayesinde ilim ehline Allah'ın ilmiyle amel eden kimselere lütfettiği Anlayış, meseleleri düzgün tartabilme, olaylara sadece tek yönle değil bütün yönleriyle bakabilme, bu yeteneği lütfettiği kimseler işte bunu bilirlerdi. Eğer Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, sahabeye hitap bu, ilk muhataplar sahabeler. Eğer Allah'ın üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmasaydı pek azınız müstesna, kesinlikle şeytana uyardınız. Yani çoğunuz şeytana uyardı. Allah, yani bu yanlış yaptınız fakat Allah lütfu ve rahmeti sayesinde sizi bundan korudu diyor. Sahabe korumuş. Ne yüzden? Korkuya güvene dair yani umumu ilgilendiren bir haberi ehline götürmeden hemen yaymaya kalkmaları sebebiyle. Genel fetva vermeleri, üzerlerine düşmeyen konularda konuşmaları, tıpkı Ebu Davud'un seçtiği hadislerden birisinin olduğu gibi yani dört tane hadis seçmiş ya. Bir tane bunlardan bir tanesi kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Hemen mevhumu muhalifiyle birlikte alalım. Kişinin kendisini ilgilendiren şeylerle meşgul olması da Müslümanlığının güzelliğindendir. Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi. Kendisine farz olanlar terk eder kendisine düşmeyen, bu konuda yetkisi olmayan, ilmine sahip olmadığı konularda ahkam keser. Sanki kahvede, maç hakkında konuşur gibi, Allah'ın dini hakkında asar keser. Ama namazın şartları nelerdir, neler bozar, neler bozmaz, işte abdest nedir, Allah Resulü'nün abdesti nasıl, guslü nasıl, haccı nasıl, yani üzerine farz olan konularda bir bilgisi yoktur. Ama böyle umumu ilgilendiren meselelere gelince çok bedavadan konuşur, çok rahat konuşur. O zamanda da yetkisi olmayan kimseler demek ki bazı söylentilerde bulunmuşlar. Bu ayette bu kınanmış. Ömer Radyalan dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından ayrı durduğu zamanlarda mescide girdim. İnsanların sıkıntıdan ufak taşları alıp yere attığını, yani taşlarla oynadığını ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşlerini boşadı dediklerini gördüm. Bunun üzerine mescidin kapısında durdum ve yüksek sesle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşlerini boşamadı diye bağırdım. Bu ayette benim bu tavrım hakkında indi. Zira işin gerçeğini ben bilmiştim. Yani ümmet arasında ki Ömer radiallahu anh Resulü aleyhisselat vesselam kayın babası oluyor bir taraftan. İnsanlar bir de hani e, imtihan etme olayı vardı hanımlarını ya dünya hayatını tercih edersiniz sizleri serbest bırakayım ya da nikahımı da sabredersiniz diye böyle bir e, muhayyer bırakma hali yaşanmıştı Allah alem o zamanlar olabilir ve insanlar bunu dillerine dolamışlar herkes bir hüzün içerisinde farklı yerlerde farklı şekillerde yorumluyorlar bunu Ömer radıyallahu anh de ehli olanlardan kendisi de bunu söylüyor zaten yani Allah azze ve celle'nin bu ayette bahsettiği şekilde ben işin iç yüzünü bildim diyor yani işin iç yüzünü bilenlere götürmeden bu haberi yayma neyin ne olduğunu bilmeden işte Allah Resulü boşadı diyoruz Halbuki olay böyle olmadı. Demek ki işin iç yüzüne araştırsa, bilse veya bilenlere götürse bu meseleyi. Bu meselenin böyle olmadığını bilir. Ama nasıl konuşuyorsun böyle? Nitekim Nur Suresi'nde Ayşe haya ilk olayında da buna benzer şeyler yaşanmıştı. Kişi gözüyle görse dahi birisinin zina ettiğini. 4 şahit, kendisine yani 3 şahit dahi kendisine eşlik etmedikçe bunu söyleyemez. Yoksa iftira etmiş olur. İftira haddi sopasını yer yani. Gözüne görse bile. Ne yapması lazım? Bunu kapanması lazım demek ki. Allah onu gözlerden gizlemiş. Böyle bir durumda, böyle bir olay olmamasına rağmen, buna şahitlik eden olmamasına rağmen, sırf zanna binaen neymiş de safan bir muaddalla beraber geldi Ayşe Radiyalan'a. Yani onu hani hevdecinde unutmuşlardı Ayşe Radiyalan'a'yı. Herdecini boş götürmüşlerdi. İşte geriyi toparlayıp gelen safan bir muattal da onu işte bir başına görünce getiriyor. Hemen münafıklar bir haber yayıyorlar. İşte bu yalnız başına geliyor kim bilir ne oldu falan diye. Allah Resulü'nün hanım hakkında iftiralar atıyorlar. Ve sahabenin arasında dolaşmaya başlıyor bu. Yani Allah Resulü'nün seçkin sahabeleri arasında bile bu dolaşmaya başlıyor. Halbuki hukuk bunu mu gerektirir? Yani kul hakkı, alan hukuku ve bu ümmete büyük bir imtihan. Sahabelerin bu hali bize örnek olması için değil, ibret olması için. Sahabe bu konuda bize örneklik edemez. Bak sahabe bile düşmüş Canım, biz de düşeriz diyemezsin burada. Bilakis Allah Azze ve Celle onları kınamıştır. Sizin basit gördüğünüz bu şey Allah adına büyüktür diyor ayette. Şöyle şöyle yapmalı değil miydiniz diye uyarıyor onları. Neye? Sahabeler bile buna düşmüşken sonrakiler siz daha fazla dikkat edin. Yani sahabe seçkin bir topluluk olmasına rağmen böyle bir vartıya düştü. Siz daha çok dikkat edin. Çünkü bizim bu konudaki gafletimiz çok daha fazla. Aramızda dinin hükümlerini bilmeyen yığınla, bilmesine rağmen tarif edenlerle beraber. Bu daha fazla bir ibret almayı gerektiren bir durum. Hata'da dedi ki burada yetki sahiplerinden kastedilen alimlerdir. İbn Abbas'a diyalogdan ayette şeytana tabi olacakları bildirilenler de münafıklardır. İstisna edilen pek azınız ise müminlerdir demiştir. Yani pek azınız müstesna şeytana uyardınız. Yani münafıklar daha çok demek. Met toplum Medine toplumu münafıklar daha çok. Şimdi biz buradan münafıklar derken şunu da kastediyoruz. Mesela İslam'a girmiş, yüzeysel girmiş. Bunlar bir süreç yaşıyorlar. O süreç içerisinde ihlasa kavuşan bir sürü kimse var. Yani samimi Müslüman olan pek çok kimse var. Ebu Sufyan'ı düşün mesela. Ebu Sufyan bir şüphe üzerine Müslüman oluyor. Yani ona diyorlar ki e Allah'ın Resulü bu güzel davranış sever, hediyeyi sever bunun gibi şeylerle gönlünü alıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani nüellefe kulup bu yüzden var. Yani ona e, zahiren güzel muamele ederek o kimsenin İslam'ı benimsemesini sağlıyorsun. Yani zahiren İslam'ın yani senin yanına geldiği zaman yani o toplumda Allah Resulü'nün yanına geldiği zaman, Müslümanların, sahabelerinin yanına geldiği zaman münafıklar ne yapacak? Beş vakit namaz kılacak cemaatle. Bu bir arınma süreci. Oruç zamanı oruç tutacak. İşte cihatsa cihada katılacak. İstemeye istemeye bile olsa. Veya zekat mecbur verecek. İstemeye istemeye bile olsa. Bütün bunlar insanın nefsini arındıran, temizleyen şeyler. Yani İslam'ın farzları var ya, hani nefis tezkiyesi diyorlar. Bunlar kadar nefsi tezki eden daha güzel bir şey yok esasında. Beş vakit namaz mesela. Abdestini... Böyle cemaatle devam etsin. Kişi ister istemez hangi toplumun bir azası olursa o topluma uyum sağlar yani. Kalbide yani eğer azalar bir nizama girerse onun kalbi de buna uyum gösterir. İşte bu sebeple yani kişi azan amellerini kalpten ayıramaz. Kalbin amellerinde ağzadan azadan ayıramaz. Yani buna insanın gücü yetmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vücutta bir et parçası vardır ki, kalp düzgün olursa, yani o et parçası düzgün olursa, azalar da düzgün olur diyor. O kalptir diyor. O bozuk olursa, azaların amelleri de bozuk olur. Şimdi burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalı bir fıkhı var demek ki. Allah Resulü'nün, Allah Azze ve Celle'nin terbiyesi daha doğrusu bu azaları terbiye ederek kalbi ıslah etmek. Yani bozuk kalpleri azaları bir nizama sokarak ıslah etmek. İşte İslam kişiyi böyle bir nizama sokuyor. Kişi bu nizama uyduğu zaman kalbi yavaş yavaş ıslah oluyor. O İslam'ın yapısına girmeye başlıyor. Mesela adam geliyor Müslüman oluyor. Diyorsun ki kardeşim Müslümanların sakal bırakması lazım. Sakal bırakmanın gerekir. Allah Resulü bunu emretmiştir. Allah Azze ve Celle bunu yazmıştır. Bu sakalı bıraktığı zaman kişi sakal bir kere kendisini hemen bir düzene sokmasına sebebiyet veriyor. Dıştan içe doğru bir düzen. Ama bu olmazsa diyelim fasıkların içerisindesin. Fıska çıksın Girdin kahveye kumar oynayacaksın çağırdılar. Oynamanda hiçbir sıkıntı yok. Şeklen onlara benziyorsun zaten. Ama Müslüman kıyafetinde ol kendinden utanırsın. Vicdanın seni rahatsız eder orayı terk edersin bu terk edişler seni ne yapar? Islah eder. Yani zahiren dıştaki bir İslam'a riayet kişiyi terbiye eder. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uygulaması da bu. Yani benzemekten bu yüzden çok fazla sakındıran şeyler var, hadisler var. Bizden olmayanlar şeyinde bunu işlemeye çalışıyoruz. Yani şu azaların benzemesinden bir uzaklaşalım ki kalbimiz onlara meylden tamamen bir uzaklaşsın. Kalbimiz İslam'a benzesin, Müslüman'a benzesin, hayırlılara, salihlere benzesin. Dışımızı terbiye ederek kalbimizi ona doğru adapte edelim. <gülüyor> Allah izin verirse 84. ayette bir sonraki derste devam edelim. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa entevahtek ve estağfurike ve tuğbilek.